Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerindeki ağlama halini görünce Bilal radıyallahu an şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, seni bu kadar ağlatan nedir?" Allahu Teala senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etmedin mi? Buyurdular ki: "Yazıklar olsun sana ey Bilal. Cenab-ı Hak bana bu gece göklerin ve yerin yaratılışında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 Muhammed bin Basri radıyallahu anh nakleder. Ebu Zer radıyallahu anh vefat edince Basralı bir kişi yola çıkar ve Ebu Zer'in hanımının yanına varır. Ona Ebu Zer radıyallahu anh'ın nasıl ibadet ettiğini sorar. Onun ibadetini hanımı şöyle anlatır: Gün boyunca evin bir köşesine çekilir, hep tefekkür ederdi. Hasan bin Basri radıyallahu der ki: Bir saat tefekkür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 Nereye vardın? Sırat köprüsüne der. Bişle Hafiz radıyallahu anh der ki, eğer insanlar Allahu Teala'nın azametini tefekkür etmiş olsalardı, Cenab-ı Hakk'a hiç isyan etmez derdi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh der ki, tefekkür ile kılınmış orta uzunlukta iki rekat namaz, kalp huzuru olmadan bütün gece boyunca kılınan namazdan daha hayırlıdır.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 İshak bin Halef radıyallahu anh der ki, Davudu tağir radıyallahu anh mehtaplı bir gecede evinin damına çıkar, göklerin melekutunu ve yerin azametini tefiküre de var. Sonra semaya bakarak ağlar, nihayet kendisinden geçerek komşusunun evine yuvarlanır. Bu gürültü üzerine komşusu eve hırsız girdiğini zannederek kılıcını kaptığı gibi üstünü giyinmeden üzerine atlar. Fakat karşısındakinin Davud'u u olduğunu görünce geri çekilir, kılıcını bırakır ve Seni damdan aşağı kim attı?'' diye sorar. Davud'u u Ta'i anh ''Ben bunun farkında değilim'' der. Cüneydi Bahdadi radiyallahu anh der ki, ''Meclislerin en şereflisi ve en yücesi tevhid meydanında tefekküre dalarak oturmak,